Tesettürlü hanımların veya mesture bir oyuncunun yabancı bir erkekle karı koca veya anne oğul gibi rollerde oynamaları caiz midir? İslam marufu emretmeye, münkeri dur demeye bizi çağırır. Kuntum hayru ummetin uhricet lin-nase ta'muruna bil ma'ruf ve anil Bunu yapacağız. Marufu anlatacağız, münkeri dur diyeceğiz. Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Müslüman bunu söyleyecek. Kalemle, kelamla bunu yapacak. Dün farklı aletler vardı. Bugün tebliğin farklı vasıtaları var. Sosyal medyada yapacak, internette yapacak, kürsüde yapacak, ekranda yapacak, sinemada yapacak. Bütün bunları İslamiyet'in anlatılması için kullanacak. Peki, normalde bir yabancı kadın onunla baş başa kalması, elini tutması, onunla kucaklaşması nasıl haramsa, filmde de yabancı bir kadın onun elini tutması, onunla kucaklaşması aynı şekilde haram. Müslümanlar sinema yoluyla davalarını anlatacaklar. Ama normal hayatta neler haramsa orada da bunları haram kabul edecekler. Meşru dairede harama girmeden, harama düşmeden sinema vasıtasıyla Dinlerin davalarını anlatacaklar inşallah.